Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Büyük Dudaklı Adam Sid George İlahiyat Koleji'nin müdürü ve doktor olan Alice Whitney'in kardeşi Isa Whitney, ileri derecede afyon bağımlısıydı. Kolejdeyken de Quincy'nin kitabını okumuş ve kendi de aynı şeyleri yapmak için tütüne afyon tentürük katarak bu alışkanlığa başlamıştı.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 İçeri girdiğinde kim olduğunu anlamamıştım. Ne yapacağımı bilmediğimden doğruca size geldim. Her zaman böyle olurdu zaten. Derdi olan herkes doğrudan karıma koşardı. Buraya gelmen ne güzel. Şimdi biraz şarap ve su iç. Sonra da rahatça oturarak her şeyi anlat. İstersen James'i yatmaya gönderebilirim. Ah hayır hayır. Doktorun tavsiyesine ve yardımlarına ihtiyacım var. Mesele izayla ile ilgili. İki gündür eve gelmedi. Onun için çok endişeleniyorum.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 Ve akşam olunca harap bir halde eve dönermiş. Oysa şimdi 48 saat olmuştu. Kesin rıhtımın oradaki çöplüklerde yatmış o zehri içiyordu. Onu yukarı Sven'den sokağındaki Bar'da bulabileceğimize emindi. Kendisinin elinden ne gelirdi ki genç ve mahcup bir kadın olarak böyle bir yere gidip kocasını o haydutların elinden kurtaramazdı ki İnsanlar ne derdi sonra? Mesele buydu. Ve tek bir çözüm vardı. Ona oraya kadar eşlik edemez miydi? Ya da daha iyisi hanımefendinin gelmesine gerek var mıydı? Nihayetinde ben Lisa tıbbi danışmanıydım. Ve üzerinde en az bu kadar bir etkim olması gerekirdi. Yalnız başıma gidersem daha iyi olurdu. Eğer verdiği adreste ise kocasını iki saate kalmaz bir arabayla eve göndereceğime söz verdim. Böylece on dakika içinde rahat koltuğumdan ve sıcak evimden çıkmış...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 Dizler kıvrılmış, kafalar arkaya atılmış şekilde öylece yatıyorlardı. Sağda solda birkaç çift parlayan göz, yeni gelen yabancıya bakıyordu. Karanlık gölgelerin arasından, ara sıra metal pipolarda yanan, zehrin parlayıp sönmesiyle oluşan küçük, kızıl ışık çemberleri görünüyordu. Bazıları kendi kendine söyleniyor, bazıları küçük gruplar halinde garip, kısık ve monoton bir sesle sohbet ediyordu.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 En fazla üç ya da dört pipo içmişimdir. Ama seninle eve geleceğim. Zavallı küçük Keyitimi korkutmak istemem. Bana yardım et arabayla mı geldin? Evet dışarıda bir tane bekliyorum. O zaman geleyim. Borcum ne kadarmış öğren batsın Şu an perişan haldeyim. Elimden hiçbir şey gelmez. İlacın kötü sersemletici dumanını çekmemek için nefesimi tutarak uyuyanların arasından geçtim. Ve yerin sahibine bakmaya başladım.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 Şaşkınlıktan bağırmamak için kendimi zor tuttum. Adam sadece benim görebileceğim bir şekilde dönmüş, bana bakıyordu. Sırtı diklenmiş, kırışıklıkları gitmiş, gözleri eski parlaklığına kavuşmuştu. Orada ateşin başında oturan ve şaşkınlığıma gülen Sherlock Holmes'tan başkası değildi. Hafifçe yaklaşmamı işaret etti ve yine eski yaşlı haline geri döndü. Holmes diye fısıldadım. Burada ne işim var?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 Çünkü düşüncelerini her zaman sakin bir hakimiyet havasıyla açıkça belirtirdi. Whitney arabaya yerleştirdikten sonra yapacak başka bir şey kalmadığından düşündüm. Artık dostumun garip maceralarından birine katılmaya hazırdım. Birkaç dakikada notu yazmış, Whitney'in borcunu ödemiş ve onu arabaya yerleştirmeyi başarmıştım. Biraz sonra elden ayaktan düşmüş ihtiyar bir figür çıktı içeriden ve Sherlock Holmes ile sokakta yürümeye başladık.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 Daha doğrusu doğal avlarımdan birini. Kısacası Watson, çok farklı bir araştırmanın içindeyim. Ve hep yaptığım gibi bir ipucu bulabilmek için bu sarhoşların ağzını aramaya geldim. Eğer beni tanısalardı hayatım büyük bir tehlikeye girerdi. Orayı daha önce de kullandım. Yeri işleten alçak Laskar beni tanıyor ve benden intikam alacağına dair ant içmişti. Binanın arkasından Paul Rıhtaman'a çıkan gizli kapının dili olsaydı da Aysız gecelerde yaşanan garip hikayeleri almasaydı. Ne cinayet mi demek istiyorsun? Evet cinayet. O deliye girip de öldürülen her zavallı için bin sterlin alsaydık zengin olmuştuk. Orası nehir kıyısındaki en acımasız cinayet tuzağıdır. Ve korkarım Neville Sitclare'de bir daha hiç çıkmamak üzere oraya girdi. Ama bekle tuzağımızı burada bir yere kurmuştuk.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 Fazladan bir yatak var. Dissedars mı? Evet orası Bay Sitclere'in evi. Soruşturmayı yürüttüğüm sürece orada kalacağım. Bu yer tam olarak nerede? Kentte Lee yakınlarında. Önümüzde 7 millik bir yol var. Fakat daha hiçbir şey bilmiyorum. Elbette bilmiyorsun. Biraz sonra öğrenirsin. Arabaya bin. Tamam John artık sana ihtiyacımız kalmadı. Al sana yarım altın. Yarın saat 11 civarı gel. Görüşürüz.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 Holmes arabayı kafası göğsünde derin düşüncelere dalmış bir halde sessizce sürüyordu. Ben de yanına oturmuş, güçlerini zorladığı bu yeni araştırmasının ayrıntılarını merak ediyor ama düşüncelerinin akışını bozmamak için sormaya çekiniyordu. Birkaç mil daha gittikten sonra şehrin arka mahallelerinin sınırına gelmiştik ki Holmes şöyle bir silkelenip omuzlarını düzeltti ve piposunu yaktı. ''Sessiz kalma konusunda müthişsin Watson'' dedi.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 Şimdi sana vakayı açıkça ve kısaca anlatayım. Belki de benim görmediğim bir kıvılcım görürsün. Devam et. Birkaç yıl önce kesin bir tarih vermek gerekirse 1884 Mayıs'ında adı Neville Sidclare olan ve çok parası olduğu anlaşılan bir beyefendi Lee'ye gelmiş. Büyük bir villa alıp güzelce döşemiş ve sefa içinde yaşamaya başlamış. Zamanla dostlar edinmiş.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 Öğrendiğimize göre Capital Counties bankasında 220 sterlin kredisi ve buna karşılık 88 sterlin borcu varmış. O yüzden parayı dert edecek biri olduğunu sanmıyorum. Geçen pazartesi Bay Neville Sitclare şehri her zamarkenden daha erken gitmiş. Giderken de iki önemli işi olduğunu ve eve döndüğünde küçük oğluna bir kutu oyuncak kiremit getireceğini söylemiş. Yine aynı gün karısı o çıktıktan hemen sonra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 İlk kata çıkan merdivenlere yönelmiş ama sana bahsettiğim alçak Laskar merdivenlerin dibinde onu durdurmuş. Yanındaki bir Danımarkalı ile birlikte kadını tutup sokağa etmişler. Aklını başından alan şüphe ve korkularla sokaktan aşağı koşmuş ve şans eseri yolda birkaç polisle karşılaşmış. Bir müfettiş ve iki polis eşliğinde ev sahibinin bütün itirazlarına rağmen Bay Sitkiler'in en son görüldüğü odaya çıkmışlar. Ama adam orada değilmiş. Aslında o katta orayı kendine mesken edinmiş sakat bir dilenciden başkası yokmuş. O ve Laskar odada başka kimsenin bulunmadığına yemin etmişler. Müfettiş tam bayan St. yanındığını düşünmeye başlamış ki kadın bir çığlık atarak masanın üzerindeki küçük bir kutuya atılmış. Ve kapağını kopararak açmış ve içinden çocukların oyuncak kiremitleri düşmüş. Adamın eve getireceğini söylediği oyuncaklardanmış.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 Yatak odası penceresi oldukça genişmiş ve alttan açılıyormuş. İnceleme sonucunda pervazda ve odanın ahşap zemininde kan izine rastlanmış. Bay Neville Sitclare'in bütün elbiseleri oturma odasındaki perdenin arkasına tıkılmış bir halde bulunmuş. Ceketi hariç, çizmeleri, çorapları, şapkası ve saati hepsi oradaymış. Elbiselerinin üzerinde hiçbir şiddet izine rastlanamamış. Ama Bay Neville Sitclare'dan eser yokmuş. Başka çıkış yolu olmadığı için pencereden çıkıp aradaki bölgeden yüzerek kaçmış olabileceğini düşünmüşler. Şimdi gelelim şu asalaklara. Onlar da meseleye dahil olmuşlar tabi. Laskar'ın ne kadar kötü bir sabıkası olduğu bilmiyormuş. Ama bayan Sıtkileyer'in ifadesine göre kocasını pencerede gördükten birkaç saniye sonra merdivenlerin dibinde duruyor olduğundan bu suça yataklık etmekten fazlasını yapmış olamaz. Adamın savunması son derece cahilceymiş ve üstelik kiracısı Hug Bon'un neyle meşgul olduğunu bilmediğini ve beyefendinin elbiselerini ilk kez gördüğünü söylemiş. Lasker'la ilgili olanlar bu kadar. Şimdi de Afyon tekkesinin ikinci katında kalan ve büyük ihtimalle Neville Sıkkı dünya üzerinde gören son kişi olan o sakata gelelim. Adı Hug Bon. Şehirde çok dolaşan herkes onun o çirkin yüzünü tanır.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 Bayan Sitclayer penceredeki kanı görünce bayılmış ve polis araştırmaları sırasında artık bir işe yaramayacağını düşünerek onu evine götürmüş. Müfettiş Barton evi dikkatlice incelemiş ama meseleye ışık tutacak bir şey bulamamış. Yapılan tek hata Bono hemen o anda tutuklamamalarıydı. Çünkü bu 5-10 dakikalık süreçte Lasker'la konuşmuş olabilir. Neyse bir süre sonra bu hatayı telafi edip onu yakalayarak üstüne aramışlar ama aleyhine bir delil bulamamışlar. Gerçi gömleğinin sağ kolunda bir kan izi bulmuşlar ama o sağ parmalındaki yara izini göstererek durumu açıklamaya çalışmış. Ayrıca kısa bir süre önce pencereye gittiğini, o kan lekelerini görmediğini ve bütün lekelerin kesinlikle aynı kaynaktan geldiğini sandığını da eklemiş. Bay Neville Sitclere'i daha önce görmediğine ve odasındaki elbiselerin en az polisi şaşırttığı kadar kendisini de şaşırttığına yemin etmiş. Bayan Sitclayer'in kocasını pencerede gördüğünü ifade ettiğini hatırladığında ise kadının delirmiş ya da hayal görüyor olduğunu söylemiş. Şiddetle karşı koymasına rağmen karakola götürülmüş. Müfettiş de dalgalar çekilince taze ipuçlarını aramak umuduyla orada kalmış. Ama dalgalar çekilince çamur yığınının arasında buldukları ne yazık ki Neville Sitclayer'ın kendisi değil ceketi olmuş. Peki ceplerinde ne bulmuşlar dersin? Tahmin edemiyorum.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 Farz et ki bu bon denen adam Neville Sitclare'ı pencereden itti. Onu gören birinin olması imkansız olduğuna göre geriye ne kalıyordu? Tabii ki diğer elbiselerden kurtulmak. Tam ceketi tutup atacakken batmayıp yüzeceği aklına gelmiş olabilir. Ama daha fazla zamanı kalmamıştır. Çünkü aşağıda kadının yarattığı gürültüyü ardından da polisin geldiğini duymuştur. Kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Dilencilikten elde ettiği hasılatı sakladığı yere koşarak Ceketin ceplerini bozuk paralarla doldurur ve sonra pencereden atar. Aşağıdaki gürültüyü duymasa diğer elbiselere de aynısını yapacaktır. Ama sadece pencereyi kapatmakla yetinir. Olabilir. Daha iyisini bulana kadar bu varsayımı kullanacağız. Söylediğim gibi bu onu tutuklayıp karakola götürmüşler. Ama eleyhinde bir şey bulamazlar. Yıllardır dilencilik yaptığı biliniyor. Ama hiçbir suça karışmamış. Tam burada...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 Elleri kirli bir adam tarafından Gravesent'ten gönderilmiş. Hee kapağı da yanılmıyorsam tütün çiğneyen biri tarafından yapıştırılmış. Ve siz bunun kocanızın yazısı olduğuna kesinlikle emlisiniz değil mi bayan? Evet bunları Neville yazmış. Ve bugün Gravesent'ten postalanmış. Tehlikenin bittiğini sanmayın ama bulutlar dağılıyor bayan Sitclayr. Ama en azından hayatta Bay Holmes değil mi?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 başına kötü bir şey gelse hissederdim. Geçenlerde yatak odasında elini kesmişti de yemek odasından bir şeyler olduğunu hissedip yukarı koşmuştum. Böyle önemsiz bir şeyi bile hissediyorsam öldüğünü anlamaz mıyım sanıyorsunuz? Birçok defa bir kadının sezgilerini analitik bir akılcının çıkardığı sonuçlardan daha gerçekçi olduğuna şahit oldum. Bu mektupla hislerinizin kuvvetlenmesi doğaldır. Peki ama kocanız hayattaysa neden geri dönmüyor?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 Evet ama yakalığı ve kravatı yoktu. Çıplak boğazını net bir şekilde gördüm. Size daha önce Svendam sokağından bahsetmiş miydi? Hayır. Afyon kullanma belirtisi gösteriyor muydu? Asla. Teşekkür ederim Bayan Sidclare. Bunlar kesinlikle emin olmak istediğim temel noktalardı. Şimdi akşam yemeğimizi yiyip odamıza çekileceğiz. Çünkü yarın zor bir gün olacak.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 Paltosunu ve ceketini çıkardı. Mavi renkli geniş bir sabahlık giydi. Ve odada dolaşarak yataktaki yastıkları ve kanepe ile koltuğun minderlerini topladı. Bunlarla kendine bir çeşit şark köşesi hazırladı. Ve üstüne bağdaş kurarak oturdu. Lambanın loş ışığında ağzında piposundan mavi domanlar savurarak gözlerini tavana dikmiş sessiz ve hareketsiz bir şekilde oturduğunu görebiliyordu. Ben uykuya daldığımda o oh, hala oturuyordu.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 Hadi dostum bakalım kilidi uyuyacak mı? Mümkün olduğu kadar sessizce aşağı indik ve parlak sabah güneşine çıktık. Yoldaki arabamızın başında yarı giyinik halde kahya duruyordu. İkimiz de arabanın içine atladık ve Londra yolunu tuttuk. Arkasında sebzelerle şehre giden birkaç yük arabasının dışında yolun her iki yanındaki villalar sessiz ve cansız duruyordu. Bazı açılardan ilginç bir vaka oldu dedi Holmes atları kırbaçlayarak. İtiraf etmeliyim ki bir köstebek kadar körmüşüm. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Söreden geçerken erken kalkanlar uykulu suratlarla pencerelerinden dışarı bakmaya başlamıştı. Waterloo köprü yolundan nehri geçerek Wellington sokağına, oradan da Bow sokağındaki karakola gittik. Sherlock Holmes polisler arasında iyi tanınan biriydi ve kapıdaki iki memur onu selamladı. Biri atları tutarken diğeri bize içeri kadar refakat etti.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 Bavulu açıp içinden büyük bir banyo süngeri çıkardığında şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum. He <gülüyor> he çok muzipsiniz dedi müfettiş. Şimdi eğer o kapıyı sessizce açma nezaketini gösterirseniz onu adama benzetebiliriz. Eee <gülüyor> neden olmasın dedi müfettiş. Boğ sokağının hücreleri için hiç de iyi bir izlenim bırakmıyor değil mi? Anahtarı kilide sokarak kapıyı açtı ve sessizce hücreye girdik.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 Peki ne ile suçlanıyorum? Bay Neville Sidclere'i öldürme. Yok canım intihar olmadığı sürece sizi bununla suçlayamazlar diyerek gülümsedim müfettiş. Tam 27 yıldır bu işi yapıyorum böyle öyle bir şey görmedim. Eğer ben Bay Neville Sidclere isem hiçbir suçun işlenmediği apaçık ortada. Üstelik ben de kanuna aykırı bir şekilde alıkoyulmuş oluyorum. Suç değil ama büyük bir hata yapıldı dedi Holmes. Karınıza güvenseydiniz daha iyi olurdu. Mesele karım değil çocuklarım diye inledi adam. Tanrı yardımcım olsun babalarından utanmalarını istemem. Tanrım ne büyük bir utanç. Ben şimdi ne yapacağım? Sherlock Holmes yanına oturarak elini omzuna koydu. Eğer meseleyi çözmek için yasal yollara başvurursan dedi. Olay herkes tarafından duyulur. Öte yandan...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 Birkaç dakika sonra Bay Neville Sitclare olarak değil de onun katili olarak tutuklanmıştım. Açıklayabileceğim başka bir şey var mı bilmiyorum. Mümkün olduğu kadar uzun süre tanınmak istemediğim için yıkanmayı şiddetle reddettim. Karımın endişeleneceğini bildiğimden polislerin bize bakmadığı bir an yüzüğümü Laskar'a verdim ve aceleyle ne yapması gerektiğini anlattım. O not karınızın eline daha dün ulaştı dedi Holmes. Aman tanrım ne zor bir hafta geçirmiştir kim bilir.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 Watson sanırım acele edersek Baker sokağında kahvaltı edebiliriz.